Böyle daha kolay oluyor. Çünkü kültürel anlamda yani, yani kültürel anlamda ne <gülüyor> de yani işten bir daha benzer bir hayat var. ya evet. Yani yemekler yani bir daha benziyor. İşte ondan sonra hani yiyeceğin şeyleri falan oturtabiliyorsun. Yaşam tarzı yani daha en azından benziyor. Veya hani daha belki biz böyle çok için İstanbul'da bizim daha çok istediğimiz bir yaşam tarzı var işte orada. O yüzden daha kolay adapte oluyoruz falan filan. Ama şimdi diğer taraf orasındaki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 Ha of. O yeter ya. O ben çok sefer gittiğimde gidemedi biliyor musunuz yani, zamanım yoktu. O, o çok bomba bir şeydi. Çok yani. bomba bir şey. Yani tek Kışkırıp bir para tek, veriyordun. Evet e, gidip de yapamadım. Her Te bir şeyde vardı içinde yemeği var. Oht gir soğuk soğan çık sıcak hamamına girdi git duşunu al o oh, mis gibi gir yat, yat. yatacak yerinde mis hem de abukso hostelden kal kalmak kalmak.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 Ha. Böyle kocan bir buz partisi kopmuş. Evet gelsin. Böyle yani kime çarpacak? Gelsin o yani. buz görsünler mi? Kim Amelkalı der. Buz geliyor. Şeyleri hazırlayın. Yani hakikaten Hı. dünya anlamına koyuyoruz yani. Ee... Peki şey bu Geastar. Geastar neredeydi yani, abi? Geastar bu sandaydı yine bu sene. E, bu sene. sene de hiç sevmem. Niye? Tuzsan çok güzel bir şehir ya. Tuzsan yani ben son gitme hiç güzel değil. <gülüyor> ya bizim. Yani bir gün kaldın zaten. busan aslında baya güzel bir şehir yani o sahilin o taraflar, Hollywood falan güzel baya. Biz eğlendik baya bu sefer gittiğimizde. Evet. Haha. İşte iki tane arkadaşla birlikte gittik. İşte e, hani g olduğu zaman böyle şirketlerin partileri oluyor. Evet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 Abi çok güzel oyun ya hakikaten güzel gözüküyor evet yani görseli çok güzel oynanışı çok güzel birazcık işte ben kontrolleri ki... ee, şey yapmak şey zor Kont yani oynanışı ama yani şöyle düşün daha bir bil yani belki bilmiyorum Ko kontrollerla belki kontrollerla e, daha zor olabilir gibi geliyor bana ama çünkü sonra, dört tane şey düşün dört tane eee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 Yapması, yapması lazım. <gülüyor> Kastırması <gülüyor> lazım. O yüzden iyi bilgisayar gerekiyor ama orada şey gördüm işte adam bağlamış bir Matrix 3 ha, monitör hayvan gibi şey 29 inç 3 tane bağlamış böyle. Böyle oynuyor <gülüyor> Kendinden geçmiş. Sonunda böyle lan böyle böyle. <gülüyor> Oğlum çok zevkli yani. Eminim gözleri iki yana gitmiştir efendim beraber. Oğlum zaten bizim gözler oydu yani. <gülüyor>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 oyanısı Diablo ile şey karşı karşıya gelecek ya. Yani Diablo 3'ün ya Blizzard'ın standında hmm. Diablo 3 expansion vardı, Heroes of the Storm vardı, Hearthstone vardı. Ensi şey vardı. Hollow Musket olmuş ya. White denerdin belki. Keşke ya. O merak ediyorum ben. Ben de belki. çok merak ediyorum White Star'ı da. Adamlar boykot etti. Seçeyim Hazır değildir hiçbir şeyden, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. E ee, güzelmiş. Yani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 bana kalırsa ee, hani peki o ezel şey, şimdi falan olur denedim şey? ağzımın sıçtılar <gülüyor> niye <gülüyor> yani paladin açık yani şey kruşaydır açık tamam mı yani tamam illaki ki onla oynacaksın yeni karakter tamam mı? bilmiyorsun hiç skillini. evet zaten ben çok böyle boloslama yakın mesafe oynamayı seven bir insan değilim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 Hakikaten e, çalışan insanlar, helikler var. Başımdan çoğu velet ama yani çok hızlılar yani böyle. İnsan sinir kozuluyor. Yürümeyi bilmiyor ama <gülüyor> Ama çoğu attıya koyuyor bu koyuyor <gülüyor> resşatı. <gülüyor>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 o dokunmatik kısmının herhangi bir oyunda deneme fırsatımız olmadı. Denemedik. Bir 210'da var işte. Dünya o aparatı gönderiyorsun, şu parmağını ha. yapıyorsun. Bir de yani Playroom'u ne boktur o, o oyunda böyle bir şeyler kullanıyorsun ama onu böyle çok kullandığınız bir şey olmadı. Ee, bir işte ne, Warframe'de vardı bir şey. Aa, sonra da bir kere böyle bir Murat, işte Murat göstermelik şöyle bir şey yapıyor dedi parmağıyla gitti Dünya evet. ama Assassin's Creed'de... Charged gibi bir şey yaptı. Şey yani. yapıyor galiba Assassin's Creed'de onu kullanıp haritayı mı açıyorsun?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 Yaprak sayıyorsun dedim. Bu arada yanını yakınınızdaki yaprağı saymaktan bahsetmiyorum. Yani hemen böyle etrafındaki 10 metre, 15 metre etrafındaki yaprağı demiyorum. Ve kafayı kaldırıp te onası ileriye bakıyorsun, ilerideki işte hava hava şeyleri gibi Karayipler, Karayipler Karay olan adaları. Yeşilliklerle kaplı o dağları falan görüyorsun mesela ve böyle üstündeki yeşilleri sayıyorsun böyle. Vay be bak, yaprağa bak, ne yaprak yapmış <gülüyor> be falan diye. Yaprak sayıyorsun.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 Tamam işte Adamlar şey yapmışlar diye. işte. Tamam ona mı çok beklemiyorsun işte? Ya yani zaten 5 beş... lan dün Assassin's Creed bekledin mi? Koydu. Biz 2 dakika muhabbet ettik, oyunu açtı. Hayır, ama Assassin's Creed'de biz şeyi bekledik. E, o ayrı, update o update'i vardı. O ayrı. Update'i boşver ama update'ten önce koydu ve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 Yani bu, bu nesilde bile cloud var ben sordum. Ya yani cloud şu yani, şekilde yani cloud. Elektrik içerisinde var adamlar Yani senin dediğin gibi sen ha. hard disk'e ihtiyaç duymayacaksın. Ha, tabii evet tabii. Tamam. artık internette bağlı olarak sen e, servera bağlandığın zaman o oyunu oynayabileceksin. Tak tak tak geçiş yapabileceksin. Zaten benim bildiğim şey e, oyunların şey kayıtlarını save'lerini zaten e, cloud'ta tutuyor. Playstation'da artık.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 Ee, bu işi bir adım öteye götürür. Hakikaten şey yapmaktı işte. Yani Xbox bana Battlefield 4 aç diyecektim, açacaktı. Sonra bir anda arkadaşın gelecek. biz bıraktık onu. Şimdi şunu oynuyoruz. Ghost, Call of Duty oynuyoruz diyecekti. O zaman Xbox Call of Duty aç diyecektim. Tak açacaktı. Şimdi unut CD'si nerede lan? Niye gezeceğim in ortalıkta. Aynen. Ki en şey. Şimdi Xbox 64 oynuyoruz. Yani sonuçta bu oyun oynarken şey değil. Yani mobil bir cihaz değil. Anladın mı? Mesela işte. Niye tabii. Battlefield yani... ee... 4 bayağı mobil gibi gözüküyor ha, <gülüyor> ama. Küçücük kasası ama.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 ya. nasıl şeyi yaşamak istiyorsan his, aile ile birlikte kullanmak istiyorsan aile ile birlikte Xbox kullanacaksan işte bir dediğim gibi ama o şeyi de yaşamak istiyorsan yani uzay çağı hissileriymiş dediğimiz şey var yani Aynen. uzay çağı hissini yaşamak istiyorsan hani böyle, çünkü şey falan var Xboxmanda. bütün sistemi e, o kinekte şey r, i, IR blaster mı öyle bir şey var Hı -hı. kumandaların kullandığı şey sistemi Hı -hı. var ya sistemi. Hı -hı. ondan varmış ilk kurulumu yaparken sen onu çağ bütün eve şey gönderiyor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 Araya cihaz takıyordun yani işte, takıyordu, işte gerekiyor, evet. yani zıvır zıvır yani adaptör, zordu. Adamatör bilmem ne baksın bir, bir sürü şey yapman gerekiyordu. PC'de öneme kalksan orada da bir sürü abuk derdim var. Aynen. Yapman gereken yani kaliteli bir şey yok ortada. Şimdi bu olay aslında bayağı bir şeyin önünü açıyor. Yani önünü açıyor ama yani ne bileyim. Ne, yani neyin önünü açıyor? Bir, birincisi mesela. Oyun streaminglerin önünü açıyor. Live streaming önünü açıyor. İki sen bir oyunu merak ediyorsun. Değil mi? Hı hı. Yani hatta şöyle bir şey var, sen açtın PlayStation 4'ü, bakıyorsun şimdi dijital, olan şu oyunu alsam mı acaba diyorsun. Sonra dur lan bir bakayım Twitch de oynayan var mı diyip, Twitch gibi de açıp adımı mesela izliyorsun. Belki adımın yorumlarını dinliyorsun. Ya bu oyunu işte şöyle böyle anlatıyor, evet. inceleme yapıyor yani oradan mı canlı olarak da.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 Nane ya evet işte zaten en büyük sıkıntı aynı zamanda en e, önemli özelliği sürekli X baksam bağıracağım bak Yani X, bak abi, X bak ha, bir, bir de, de şey var tabii. Koyayım. Hani tam e, ana dilin İngilizce ise ya da İngilizcen ha, çok yani. iyiyse ise eyvallah. Ama Bazı değil, şeyler değil, çok değil, doğal evet. gelecek tamam mı? Hani şunu yap, bunu yap ha. demeyi biliyorsun ama değilse İngilizce sıçtın, işte. sıçtın. Kumanda ile. Bir de telaffuzun hani. mesela dashboard diyorsun anlamıyor. Ne? Dashboard'u kaldırmışlar. Ha evet. Home var.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 Daha fazla kazabiliyorsun falan filan. Kartlar var özel. Şarjı bitti. <gülüyor> o kartlarda ekstra özellik veriyor vesaire vesaire. ekran ekranda oynamak da fena olmuyormuş. Ha. Güzel oluyor ya. Evet. Valla ekran da çok sağ. Bunun güya iPad Pro'sunu yapacaklarmış. Onun için iPad O <gülüyor> 9 inç. Yani benim tek sıkıntım şu. Dada gibi. Yani benim şu an telefonumun hafızası bununkinden daha fazla tamam mı? Öyle evet. Bu 32 gb Ama Yani yetme. evet.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 Bana Herkes memnun bir ekosistemden. Değil abi. Ya değil ya? Bir ben de... değilim. Hayır, tamam, sen değilsin ama sen çünkü ekosisteme dahil değilsin. Sistemi kabul etmezsin. <gülüyor> Sistemi kabul etsen, halbuki çok rahat edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> World End evet, tamam. World gibi. Tamam. Gideceğim End robot abi, olacağım, değil mi? Telefon, iPhone olacak, bilgisayarı MacBook olacak, onun tabletin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 ee, seninle olan ve daha çok kullandığım bir şeyde biraz daha serbestlik olması gerekiyor çünkü vakit kaybı istemiyorum ben. Aynen. Altus'ta vakit kaybı çok fazla oluyor. vakit kaybın çok. Ne bileyim işte abi çat diye aldım ilk gün bir torrent indirdim <gülüyor> ee, o, o inanılmaz. ben zaten şey hatırlamıyorum seni seninle konuşuyoruz. Ondan sonra işte dizi seveceğim falan diyorsun. Nasıl seyrediyorsun dizi diyorum mesela sana. Aa işte bir torrentten indirdim. Nereden indirdin? Telefona mı indirdin? Evet. Çaldım. <gülüyor> <gülüyor> onu suydum. Telefonu satın aldım. Öyle değil mi? Gittim aynısını Ol, aldım ama. Zaten ben şey micro sd 64 gb niye aldım? <gülüyor> <Burada> i̇lk <gülüyor> gün bir, şunu da indireyim bunu da indireyim derken sabah bir kaldım dolmuş. Doğmuş, tamam mı? Dolmuş değil mi? Hiç ben doldurmadım da sonra aldım bende ama şey olmadığı için. Oh, hakikaten istemeyi falan izlerim, geliyorlar galiba. İzlerim falan diye dizleri yolda.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 Yani, de... Bu kadar da duygusuzuz bu arada herif vermiş <gülüyor> ama <gülüyor> Hot <'ın> figürünü konuşuyoruz. <gülüyor> yani, de, tamam duygusuzum belki ama ne bileyim bizim için daha önemli değil oldu o <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Best of, bizden para kazanıyorduk. Allah kahretsin. Ne bok yiyeceksin? Yok şimdi? ya, o yeni yeni yapar der ona. Jason Statham'ı. He. <gülüyor> Valla Hot Tyson, evet o figürünü gördüm, inanamadım yani. O Hot Tyson, e, gidip bombalamak istiyorum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 Ki evet. o zamana kadar teknolojisi de çıkmış olur. Bırakmışları. Basarım abi 3D printer Ben şey buldum. <gülüyor> Kendi figürümü kendim yapacağım. Yap abi. Buldum poli şey. Poli stone değil de. E, bu kil var ya. Normal işte kilden den çomurdan Ondan sonra poli mi? Poli polikil mi? Ha poli diye bir şey var. Tamam mı? Ondan sonra bu...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 İşte böyle çeşitli püf nokta Şey Şeyde gördüm ya işte, Oyun Gezeri'nin... E, biz ne? kasımda mıyız? Biz oyun aralığa gezinin, geçtik. Tamam mı? Oyun, oyun Gezeri'nin kasım sayısında buldum gördüm. Eee? Oyun Gezeri'nin kasım sayısında, e, bayağı zamanlar aklımdaydı bu benim. Tamam mı? Ama bulamıyordum böyle bir şey. Aslında nasıl yapılır falan filan. Kasım sayısına bakıyorum böyle neler olmuş falan derken.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 Et size yani var güzel bir sürü. Ha var. <gülüyor> e güzel yaparsan neden neden satmıyorsun yani? Olabilir. <gülüyor> Hayır, zaten benim öyle e, bütün Stormtrooper kafalarını yapma gibi bir ha. hayalim var. İşte o böyle yapacağım. Yaparım. Stormtrooper işte. kafasını mı yapmak yani ya? Hani yaparsın yani. En kötü ihtimalle zaten e, Halas'taki elindeki figürlerden mesela böyle. Aslında çalışıyorum. Kalıplar var ya. Acaba onlara bassan kolay çıkar mı? Bilmiyorum.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 İlk bakışımız da olacak değil mi? Evet. İlk bakışını da çıkartacağız. Az sonra ben bir tuvalete gideyim Yani artık. Çiçeklerin dibine işiyorsunuz. <gülüyor> Balkonlar... Soğuk zaten. Balkondan aşağı balkonda da işiyor. <gülüyor> balkonda üşüyoruz zaten. Karşıdakilere doğru. <gülüyor> Aile yemeği yerken böyle nineler bakıyor. Aaa! <gülüyor> İzin verdim, işebilirsin. İzin verdin.